Matbaanın olmadığı dönemlerde insanlar göz nuru döküp kitaplar yazıyorlardı. Ve biz harf inkılabından sonra bu kitapların pek çoğuna ulaşamaz olduk. Kendi büyük büyük dedelerimizin yazdığı kitaplar bize bırakılmış mektuplar gibiydi. Fakat biz o mektupları adresi bizim olduğu halde, bizim adımıza yazılmış olduğu halde maalesef o mektupları okumaktan vazgeçtik. Şu anda dünyanın çeşitli kütüphanelerinde, İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli kütüphanelerinde raf raf kitaplar bizim onları okumamızı bekliyor. Öyle ki içlerinde ne hazineler, ne bilgiler, ne güzellikler var. Belki onları okursak zenginleşeceğiz. Ruhumuzu zenginleştireceğiz, gönlümüzü zenginleştireceğiz, dünyamızı zenginleştireceğiz. Bambaşka şekilde bakacağız dünyaya ama işte o kitaplar maalesef. Bizim tarafımızdan ihmal ediliyor. Ve hüzündür, hazin bir şekildedir. O kitapların değerini bilmediğimiz için bugün dünyanın pek çok kütüphanesinde bizim kitaplarımız, bizim kimliğimize el konulmuş gibi oralarda durmaktadır. Mesela dünyanın herhangi bir kütüphanesindeki büyük dedenizin yazdığı kitaba ulaşmayı bir düşünün. Kendi kimliğinizi edinebilmek, kendi tarihinizi öğrenebilmek için bir başkasına muhtaç oluyorsunuz. Bu kitapların nasıl isimler aldığını şimdi size anlatmak istiyorum. Eski kitap isimleri doğrusu isterseniz başlı başına bir alemdir. Neler neler koymuşlardır kitaplara isim olarak. Şuradan bakalım. Mesela bugün ansiklopedi, sözlük falanca işte gibi bir takım kitaplar adını koyduğumuz kitapların aslında tamlama isimlerle yapıldığını görüyoruz. Keşfüzdünün, Müzekkin Nüfus, Amakı Hayal yani... Hayalin derinlikleri, e, nefislerin terbiye ve e, temizlenmesi, e, bilgilerin e, keşfi vesaire vesaire. Eser tek konuya hassedilmiş ise o zaman ya konu başlığının e, sonuna bir name getiriyoruz, yahut da kelimeyi bir ek, başka kelimeyle eklemeyi uygun görüyoruz. Mesela müsameret name. Mesela aşk name, mesela sakin name. da kelimenin başına risale kelimesini getiriyoruz, risale-i tefit, risale-i İstanbul vesaire. Kitabı Bahriye, Kitabı aşk, Kitabul Hamake gibi Hamake gibi bir takım isimler. Böylece onun bir kitap olduğunu, bir risale olduğunu, bir işte name olduğunu. Buradaki name tabii ki e, name değil. Name mektup demek biliyorsunuz. E, name olunca e, yumuşak geli hali elbette ki terennüm demek. Yani e, şarkı e, terimi olarak. Antoloji özelliği taşıyan bir takım kitaplara ise e, Güldeste, Gülşen, Gülzar, Ravzar, Riyaz gibi hep bahçeyle, çiçekle alakalı. Çünkü antoloji içinde çiçek çiçek. Sen bir bahçede ne kadar çok çiçek bulunursa orada da o antolojinin içerisinde o kadar çok güzellik bulunur gibi. Bostan ve Gülistan bunlardan bir tanesidir. Gülşeni var, Gülzar Manevi, Ravzatul Uşşak vesaire. Biyografi konu alan kitapların pek çoğu yine bu isimlendirme ile Hadikatül Vezera, Güldeste-i Riyazı İrfan, Ravzatul Safa gibi e, biyografilerin bir araya geldiği meclisleri konu alan kitap isimleridir. Öyle ki sanki o biyografileri yazan insanlar hepsi bir çağda bir araya gelmişler, hala sohbet ediyorlar gibi arka arkaya hatta bölüm bölüm, e, sultanlar ayrı bir bölüm, e, bilginler ayrı bir bölüm, mutasavvıflar ayrı bir bölüm halinde anlatılır durur. Anslopidik eserlere bahir ve muhit kelimelerini daha çok yakıştırmışlar. E, Deniz ve okyanus geniş olduğu için, ansiklopedi de bilimlerin sonu gelmediği için, bahrül maârif, muhiit Manevi vesaire vesaire. Efendim, sadece bu kitapların isimleri bile, isimlerini öğrenmek için bile biz bu kitapların bulunduğu kütüphanelere gitmek ve o kitapları okumak zorundayız.